Beyatın akabinde, kesb-i kemal etmek için ihtimamla nazarı itibara alınacak makamlar. Beyat'ten sonra salik, kesb-i kemal ve nisbeti celbedebilmek için dört makama varmayı düşünür. Kemali itina ile her bir makamı kendine servet eder. Bu dört makamdan sıra ile birisini ikmal etmeden müntesibin ikinciye girmesi mümkün değildir. Birinci makam, tövbe makamıdır. İkinci makam, istikamet makamıdır. Üçüncü makam, tehzib makamıdır. Dördüncü makam, takrib makamıdır. Huzura kavuşmanın ilk kapısı, tövbeyi i nasuhtur. Bu kapının açılması zordur. Bu kapı açılırsa, öbür kapılar rahatlıkla açılır.